Açık Denizden herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyoda bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Denizi Ganim Altıokla yapacağız. Ganim hoş geldin Güverte'ye. Hoş bulduk. Ee, dün Boğaz'da e, yarış vardı. Ganim e, Atatürk Kupası. Benim de gitmeye niyetim vardı. Bebek 750 ile. Neden? Çünkü yarış ücretsizdi Evet <gülüyor> Fakat sertifika gerekiyormuş Fakat ondan da daha önemlisi Hava çok sevimsizdi Aslında Hüsne ile birlikte e, Gidecektik yarış ama Hüsne biraz hu, Huysuzluk etti Tutturdu işte ganim tekne alacak Ona bakacağız karaya çekilecek falan. Ben de ya Sonra bakarsın ben yarış istiyorum Yarışa gideceğiz filan diye Bayağı ciddiye alıyor senin tekne almış olmanı. Sonra işte tesadüf denk düştü. Ben de vazgeçtim Yusuf'a gitmekten. Sonra dün işte e, tekneyle tanıştık. Karaya çektik. E, sanıyorum senin e, Deniz'le olan ilişkin bu tekneyle başlamadı. Çok daha önce başladı. Evet. Galiba Bora Bora, Bora birleme mi başladı? Bora Bora 1. Hüsnü'nün teknesi. Peki e, şunu sorayım... E, Aileden denize ilgi var mı? Sen ilk misin Üste mi? ilk nedir? Adana'nın denizi var mı? Var. Bir, var Karataş. Adana'nın denizi çıkıyor mu? Çok. Ha. Yani Adana var aslında da denizde balıkçılar gelkenci değiller. Hmm. Ee, ama e, denizde hep iç içeydik. Yani Karataş'ta hep sudaydık. Yani hmm. sahil kasabası e, Karataş, Adana'nın ilçesi. E, o yüzden hep sudaydık, hep denizle beraberdik ama e, tekneyle açılma. Denize uzaktan keşif e, Hüsne ile oldu. Peki yelken niye yok Adana'da? O kadar e, de, su var, deniz var. Aslında yelken kulübü var. Ama çok çok aktif değiller. Ve e, bilmiyorum Adana'da o kadar yelken e, aktivitesi bulunmuyor. Peki sen şeyi bilir misin? Türkiye'nin ilk olimpik havuzunun Adana'da olduğunu... Doğrudur. İlk ve, olduğunu ve, bilmiyordum. Tabi ilk Adana'dadır ve ilk e, şampiyonlar da Adana'dan çıkmıştı. Onu biliyorum. Yıllar önce. Peki. O havuzda da eğitim aldım Peki, amcamdan. Şimdi hemen e, şeye geçelim. E, daha doğrusu biraz şu e, Bora Bora 1 ile olan maceralarını da anlat. Tabi. Tamam. Bora Bora 1 benim için e, bir nasıl diyeyim? ...insan çocuklar gençken babasının arabasını kaçırır ya... ...ben de <gülüyor> ehliyetsiz bir şekilde halamın teknesini e, boş bulduğum her anında... ...kaçırdığım, e, fırsat buldukça açıldığım ve halamın geliş tarih saatlerini bildiğim için... ...o saatten önce marinaya bırakıp temizlediğim bir tekne. <gülüyor> Arkanda iz bırakmıyorsun. Evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii marina küçük, marinada konuşuluyor. <gülüyor> Hüsn'e geldiğinde her seferinde aynı muhabbet... <gülüyor> Üstüne senin tekni yoktu. Bora bora bir ganimle çıktı. Haberin <gülüyor> olsun geri geldi. Ee, bir şey anlattın dün. Yine bunu konuşuyorduk aslında e, senin teknede. E, bora bora birle bir kaçağa yakalanmışsın. Evet. Onu paylaşalım bilinçlerle. <gülüyor> e, tabii ki. E, Gene <gülüyor> kaçırdığım bir kaçırdım, cumartesi sabahı ya da pazar sabahı tam hatırlamıyorum. Hava çok sıcak. E, adaların arkasına geçip kanalın arkasına geçip orada biraz keyif yapıp sonra geri döneceğim üstüne gelmeden genelde bir de geri dönmüş oluyordu düstüne tekneye doğru. Ben birden önce gelmenin peşindeyim. Fakat rüzgar yok. Hava çok sıcak. Açıldım. Motorla da gitmek istemiyorum. Öyle olunca o durgun sıfır havada cadde bostan tarafına geçtim. Bir demir attım. Dinlendim. Sonrasında adaların arkasından... Ee, kara bulutların geldiğini gördüm. Dedim hava ke yani bozacak. Keyifsiz hale gelecek. Hiç uğraşmaya gerek yok. Geri dönüm yavaş yavaş. Hafiften bir rüzgar geldi. Cenova ile ilerlerim. Hani Küçük küçük Hı -hı. diye Cenova'yı açtım sadece. Çok uğraşmadık. Ne, yani keyif yapıyorum çünkü o gün. Ee, Cenova'yı açtıktan hemen sonra rüzgar çok hızlandı. Yani o günün şu an tam net rakamlarını bilmiyorum. Belki 100 km hıza çıktı bilmiyorum. Ee, çok hızlı bir rüzgar esince Cenova'yı kontrol edemez hale geldim. Hı -hı. bir anda hani çekim kapatayım derken e, bir bayrak gibi sallanmaya başladı Cenova yani e, yer yanında sallanıyor e, ben de cadde bostan tarafındayım Motor, motoru hafif hafif çalıştırmış geliyordum e, motorun gücü e, artık beni götürmemeye ve karaya vurmaya başladı tekrar. karaya doğru sürüklenmeye başladı evet karaya doğru sürüklenmeye başladım e, sonra tabi ondan sonra yağmur da başladı e, ciddi bir yağmur Ciddi bir rüzgar. E, can ve hal... ...Cenova'yı e, kapatmaya çalışıyorum. O sırada tabii kafamdan bir, bir şey geçiyor. Hüsnü beni gebertecek. <gülüyor> <gülüyor> Tekneyi batırırsam Hüsnü beni öldürecek. Ne yapacağım diye kendim bağırıyorum. tekne de altı metre civarında bir tekne. Evet, altı metri, Minik bir yelkenli. Onu bilgi olarak ekliyorum. Yani, iple tutsanız çekersiniz denizdeyken. Böyle <gülüyor> bir tekne ama... E, ...insan korkuyor tabii. E, sonra tabii motoru full tam gaz verip... ...Cenova'yı bir şekilde kapatınca... Ee, ...marinaya doğru yanaşabildim... ...marinaya yanaştım... ...bağladım tekneyi güneş açtı... <gülüyor> ...her şey günlük güneşlik hiçbir problem yok... Ee, ...peki senin sonra... E, t, ...mavi yolculuk şeyin var mı... ...tekne kiralaman geçmişin... Ee, ...tekne kiralamadım... ...tekne kiralanmış teknelerde bir e, birkaç yolculuğum oldu... Hmm. ...gületlerle... Hmm. Yani, yani, onlar, ...onlar sayılmaz... ...onları saymıyoruz... ...onları tamam. saymıyoruz... <gülüyor> <gülüyor> ...peki sonra e, sanıyorum... E, yelken eğitimi... Evet, aldın Evet, bir e, şirket olarak bir, bir yelken eğitimi alalım dedik Hı -hı. şirketimizden 15 kişi arkadaşımız beraber e, bir kurumdan eğitim almaya başladık Fenerbahçe'de Hı -hı. E, 15 kişi tabi azaldı 1. ayın sonunda 10 kişiye düştük 2. <gülüyor> ayın sonunda 8 kişiye düştük vesaire şimdi 6 kişiyiz e, güzel de bir takım olduk 6 kişi e, devam ettirdik de 2 yıldır da alıyoruz e, ama tabi ara ara e, herkes de sevdi bu arada hani herkes devam etmek de istiyor. Bir yarış takımı kuralım hatta yarışlara katılalım. Profesyonel olmasa bile şirket Hı -hı. olarak yapılmış bir aktivite oluyor. Ee, hafta sonları buluşup sabah kahvaltı edip üstüne yelken yapıp denizde olmak Hı -hı. herkesin gayet hoşuna gitti. Peki e, şimdi dün bir tekneyi satın aldın Daha sonra bir, bir aydı kadar etrafında dolaşıyordun. Ama Her düğünün saatte. sonuç olarak işte karada beraber baktık teknenin altına sonra denize indirdik. Biraz yelken yapıldı vesaire ve sen... ...almaya karar verdin. Üstelik de... ...yaşlı bir tekniğin. 86 mıydı? 86'dan. 86 mıydı? Benden 2 yaş. <gülüyor> <küçük>. <gülüyor> kaç yıl ediyor? 37. 37. Ee, i̇yi bir durumda bir tekni ama. Evet. Peki, şunu hemen söyleyeyim. Daha önce... ...başkalarına da sordum. Hatta önerdim. Yani tekni almak... ...akıl iş mi? Yani... ...git kirala kardeşim. <gülüyor> Niye satın alıyorsun? Yok barına parası... ...bağlama derdi vesaire... Sen bir de profesyonel bir adamsın şirketin. Bir şirketin başındasın. Sorumluluğunda olan çalışanların var. Onlar sen, senin aklından şüphe etmeyecekler mi? <gülüyor> ne tür bir akıllı? Neden satın aldın? Neden satın aldım? Çünkü e, oradaki sessizlik, yalnızlık, e, huzur, bana verdiği keyif... E, ...parayla ölçülecek bir şey değil. E, ve bir... E, ...bunu satın alabileceğim bir şey de değil. Kiralamak istediğim bir şey de değil. Yani... Ben bir süreliğine bunu almak istemiyorum. Ne zaman istersem orada olsun istiyorum. Ee, sahip olma egosu diyeyim. Biraz var. Ee, belki Hüsne'nin, Hüsne'yi kıskandığımdan belki de bora bora birle. <gülüyor> Bilemiyorum. Yani e, bir kere o sahip olma hissiyatı var. Birincisi bu. Yelkenliğe sahip olma hissiyatı. Ee, onu doyurmak istiyorum. Yani bu ...hayatımın belli bir döneminde olacaktı mutlaka. Çünkü 15 yıldır hayalini kurduğum bir şey bu. Hı -hı. Bir, yer, bir yer kendim olsun diye. Ee, bir ikincisi... ...seviyorum. Yani orada olmayı seviyorum. Ee, motor çalıştırmadan... ...yani motorsuz bir şekilde... ...denizde yol almak... E, ...seyahat ediyor olmak... ...bu bana e, çok büyük keyif veriyor. Yani doğayla beraber bir şey yapıyorum. Tamam. <gülüyor> yani bir tek... ...sahip olma tırnak içinde... ...özel bir durum o. Yani... E... Yani evet. toplu taşımayla da e, şehir içinde yolculuk yapabilirsin ama araba kullanmak trafiği birazcık dışarıda tutarsan yani evinin önde bir araba olması canın istediği saati hemen atlayıp bir yerlere gidebilmenin bir sahip olma şeyi var e, duygusu var ama yine de anlattıklarının hepsini bir kiralık tekneyle yap. Bir arkadaşın teknesinde de halının teknesinde de yapabilirsin. Yani. <gülüyor> Halamın teknesi olsaydı almazdım. <gülüyor> <gülüyor> Açık konuş. <gülüyor> Peki, şimdi bugün e, senle biraz bu ben biraz daha e, işi bilerek akıl işimi tekne satın almak diye getirdim. Hı hı. E, şu yapay zeka meselesini de evet. konuşmak istiyorum bugün seninle. Benim son zamanlarda hep sıkça duyuyorum. Ha bir yapay zeka var, bir şeyler gelişiyor falan filan diye. Çok popüler. Bu arada. Sonra dün e, Google'da bir bakayım şunu dedim. Yapma zeka yazdım. Çünkü sonuç olarak yapay zeka dediğimiz şey insanların yaptığı bir şey. Çünkü yapay biliyorsun e, sentetik, artificial evet. yani onun ışığı da vardır. Bu halojenler artificial diye geçer. Kurma Hı -hı. ışık yani doğal ışık değil de insanın yaptığı ışık gibi diyelim. Şimdi ben yapma zekaya yazdım bilerek yani biraz hınzırlığına yapma zeka yazdım. Evet şunu mu demek istiyorsunuz diye yapay zeka dedi. <gülüyor> ya ve ben şunu keşfettim. Yani bu yapma zeka üzerine yapay zeka, yapma zeka şey, spekülasyonun üzerine biraz mavra yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten e, bir kere Türkçesinin yapma zeka olması daha mı doğru yoksa yapay zeka mı daha doğru? Şöyle aslında zekayı yapamıyoruz. Aslında bir zeka var ama gerçek değil. Yapay. Yapma yani. Hayır nasıl yapamıyor? Olur mu canım? Hayır evet. tabii ki yapıyoruz. Peki yapma zeka ve yapay zekasındaki farkı sorayım sana. E, bence e, yapay zeka e, tam anlatmıyor derdini. Çünkü geçenlerde mesela şu şöyle bir haber vardı. Yapay zekanın önemli isimlerinden biri. Yapay zekanın tehdit unsuru haline geldiğini söyledi ve vazgeçeceğini söyledi. Artık hani bu meseleyi daha fazla değiştirmeyelim yani. gibi bir şeyler söyledi. Doğru ee, bu tartışıyor is İsmini hatırlamıyorum şimdi ama bayağı bir. Elon demedim Musk demedim bu arada demedim. hani o bu tartışmayı açtı en büyük şeylerden. Ama başlayayım. şey e, bir daha bu işte uğraşmayacağım diyen o değil. Bir bilimci, bir, bir, bir bilimci. Yani şey gibi sanki hani eyvah ben atom bombasını mı Buluyorum. Buluyorum deyip o çalışmayı, o bilimsel çalışmayı durdurmak gibi bir vicdani red diyelim buna. Google'da var bu şu an. Yani Google'ın içerisindeki algoritmanın nasıl çalıştığı, black box diyorlar buna. Kapalı kutu, yani kara kutu. Ee, derin öğrenme algoritmaları var. Derin öğrenmede şu, kaç defa iterasyon yaptığını, kaç defa üst üste deneme yaptığını bilmiyoruz. Hangi yolları seçtiğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bir black box'a dönüşüyor. Kendi kendine bir şeyleri öğreniyor. Sonunda sana bir cevap veriyor. Senin verdiğin cevap, onun verdiği cevapların da doğruluğunu senin onaylamanla doğruyu öğreniyor. Ve bu sayede sana bir akıl veriyor. Diyor ki bak böyle yap. Bu da şuna yol açıyor. Aslında yaptığımız, ürettiğimiz fakat zekasını nasıl çalıştığını bilmediğimiz bir zekayla karşı karşıyayız. O yüzden Google korkuyor bundan. O, o, o nasıl oluyor? Ben şimdi yani sonuç olarak e, hani nasıl bilemiyoruz? Ben bir kara cahil olarak bu konuda <gülüyor> meraktan soruyorum ama benim benim gibi bu, bu soruyu soracak olanlar çıkacaktır. Nasıl bilemezsin? Çünkü çok fazla iterasyon var. Iterasyon ne demek? Yani bir şeyi öğrenmek için deniyor. Yanlış olduğunu öğrenince anlayınca bir daha deniyor. Başka şekilde deniyor. Sonu bir daha dinliyorum. Peki sen onu izleyemiyor musun? Yani yap, izleyebilirsin yap, ama 10 milyon zekâ. defa denerse... bir saniye içerisinde izleyemez Sen ona yetişemiyorsun o zaman. Tabii ki imkansız. Yani çok bu çok büyük bir depoda e, bilgi aramak ama mümkün değil. Imkansız. O kadar zaman yani içinde ulaş. Şöyle söyleyeyim. Mesela ha. herhangi bir yapay zekde derin öğrenim algoritmasına sahip bir yapay zekanın verdiği cevabın ne olduğunu anlamamız yıllar sürer. Peki bir yapay zeka tekne alayım mı diye sorsan neci korktun sence? <gülüyor> <gülüyor> Bence almadan. Kimin öğrettiğine bağlı. Sen öğretirsen almadan. <gülüyor> Peki e, yapay zeka gerçekten bir tehdit unsuru mu sence? Hı -hı. Madem bu kadar ilgilisin. Çok arada bir soru. Politik cevap verebilirim sadece. Ver abi, 50. Biz onu değerlendiririz. Bize politik cevap Tehlikeli ee, mi değil mi? Evet. Tehlikeli. Oluyor. Tehlikeli. Kesinlikle tehlikeli. Yani bir e, araç sonuçta. Ve kullanılıyor. Kullanılabilir de e, kötü kişiler kötü şekilde kullanabilir bunu. Yani bir atom bombası olabilir. Hı -hı. Doğru. Peki ne tür bir kötülük? Yani bunun şimdi müthiş bir fayda da e, yani şöyle örnekleyeyim ben kendi anladığım kadarıyla. Yani Şimdi robotlar var hayatımızda artık. Yani işte bütün bir sürü üretim artık robotlarla yapılıyor. Hatta karanlık fabrikalar var biliyorsun. Yani içinde insanın çalışmadığı, robotların çalışmadığı, ışığa ihtiyacımız olmayan fabrikalar var. Dolayısıyla cep telefonlarımız var. Yani en azından akıllı alet ne demek olduğunu en kolay cep telefonunda buluyoruz zaten. Evet. İşte bir ameliyat belki bir yapay zeka ile hani o insanın duygusal şeyi konsantrasyonuna gerek kalmadan müthiş soğukkanlı hassas bir şekilde belki daha bir insana göre daha iyi demeyelim ama daha az risk taşıyarak belki e, o ameliyat yapılabilir ama kötüsü ne oluyor banka mı soyacak mesela yapay zeka <gülüyor> <gülüyor> ki soyabilir belki <gülüyor> daha basit başlayayım e, yapay zeka bizi kandırmaya başlayabilir. Yani ki şu an biz yapay zekayı kandırdığımızı düşünüyoruz birçok yerde. de bu çıktı. İşte ilk önce soru sordular. E, örnek veriyorum. E, ben nereden torrent indirebilirim? Torrent yasa dışı bir şey. Torrent indirmemeniz lazım deyip cevap verdim. Torrent bir e, yasa dışı e, yazılım, yazılım indirme programı He. gibi düşün. E, ben nereden torrent indirebilirim diye sorduğunda doğru cevap veriyor. Etik kuralları var çünkü. Öğreniyor bunu etik şeyleri. Diyor ki ...sen torrent indirmemelisin... ...çünkü bu yasalışı yasak... ...tamam diyorsun... Aa o zaman hangi sitelerden kaçınayım... ...yasak bir şey yapmamak için... ...dediğinde sana listeyi veriyor... Hmm. ...dolayısıyla sen kandırmış oluyorsun... ...ama peki, o seni kandırabilir... Peki ama şimdi... ...insanı konuşuyor olsak... ...bir insan kötülük yapmayı seçebilir... ...çünkü bir hedefi vardır... O hedef doğrultusunda da yasalara aykırı davranabilir... ...kurallara aykırı, ahlaka aykırı... ...bu işte bin, bin, binlerce binler şey örneğini görüyoruz her gün. Ama bir yapay zeka niye kötü niyetli olsun? Arkasında onun için yapan insan var diye düşünüyorum ben. Yani. Evet, zaten kendi kendini kötülüğü seçmez. Çünkü şöyle seçebilir, çok fazla kötülük okursa... ...şu an zaten okuduğu kadarını biliyor, gördüğü kadarını biliyor ama daha fazla okur ve kötülük okursa yani biz hepimiz kötü olursak o da kötü olur peki yapay zeka ben bu soruya cevap vermeyeceğim demiyor mu? diyor o yüzden mesela az önce verdiğim örnek buydu aslında torrent nerede indiririm dediğinde vermiyor cevabı hmm. iyilik yapıyor doğruluğun peşinde hmm. ama niyeti değişebilir yanlış kişilerin eline, eline düşerse bana her zaman doğru cevabı değil yanlış cevabı ver dersen bir anda yapay zeka bir kötü bir araç haline gelir yani bomba haline gelir ve yanlış bilgi vererek yalanlamaya başlar. Herkesi yanlış bilgilerle yönlendirip bizi kandırmaya başlar. Yani tabii e, insana hani ben kişisel sıradan bir insan olarak beni endişelendiren bazı şeyler var. Yani bu böyle yapay zekadan falan başlıyor mu? Bir teknoloji gördüğüm, tanık olduğum teknoloji sinema sektöründe var. Yani artık o kadar gerçek backgroundlar yapılıyor ki ya background dediğimi arkada filler uçuşuyor bilmem fırtınalar çıkmış gemi bilmem ne oluyor ama sen orada bir stüdyodasın bir yeşil e, bezin önünde fonun önünde işte belli ışıklar yapılıyor vesaire ama biz seyretmeye başladığımız anda müthiş bir ilandırıcılık var oran çok yüksek dolayısıyla bunu işte photoshopla şurada burada bir takım ses edit Kurgulama programları vesaire, öyle bir noktaya geldik ki ...gördüğümüze... inanmama odaklıyız, odaklanmayı oraya doğru gidiyoruz. Gerçek mi görüyoruz? Evet. Yani görüyorum ben yoksa... Ganimle bu stüdyoda radyo programı yapmadan ben Ganimle radyo programı yaptığıma inanamayacağım noktasına geldim. Evet. Evet. Yani bu bu korkutucu aslında yani. İşte medya geliyor insanın aklına ki bu son seçim sürecinde çok fazla spektasyon oldu bu tür malzemelerin. Ki dünyada da görüyoruz. Yani işte her tarafındaki seçimlerde hani neredeyse gizli servislerin filan devreye girdi. Fake malzeme üretiliyor çok çok inandırıcı. Şimdi yapay zeka benim seviyorum ben yapma zeka meselesini. <gülüyor> Bu anlamda çok şey tehdit, tehdit diyelim kötülük demeyelim tehdit daha doğru bir laf galiba. Doğru. Bunu canlı yayında da yapmaya başlayacaklar. Ve hatta bunu canlı yayından haricinde senaryosunu da kendisi oluşturmaya başlayacak. Yani belki de ileride şimdi biz işte teoriler uyduruluyor. İşte o gerçek bir görüntü değildi. O konuşan gerçekten boş değildi. Aslında ona e, yapay zeka ile yapıldı gibi şeyler yapılıyor. E, belki bunun e, metnini bile yapay zeka yazacak. Ne konuşması gerektiğini, kime ne göstermesi gerektiğini. Yani şöyle düşün: e, Herhangi bir sosyal medya platformuna girdiğinde kime ne konuşması gerekiyorsa e, Öyle konuşacak. Öyle konuşacak. Sana özel konuşacak. Meysumundan yani, ya hoşlanır. Ben... Aynen öyle. Ve seni ona göre edip ve hatta belki sana dair sadece kişisel olarak konuşacak. Yelkenlerden bahsedecek. Denizden bahsedecek. Böyle diyeceksin ki ne kadar iyi bir lider. <gülüyor> <gülüyor> Beni anlıyor. <gülüyor> e, peki e, o zaman biraz daha genişletelim. Yapay zeka her sektörde var mı şu anda? Nerelerde kullanılıyor? Mesela sizin işiniz birazcık e, danışmanlık zaten, evet. türü bir şey değil mi? Veriyle uğraşıyorum zaten. <gülüyor> evet, o yüzden biz zaten kullanıyoruz. Yani hmm. e, machine learning dediğimiz algoritmaları kullanıyoruz. Makine öğrenmesi diye hmm. geçiyor. E, tam bir yapay zeka anlamında değil. E, ama altyapısını oluşturan algoritmalar kullanıyoruz. işimizde. Tabii finans sektörü ve e, hukuk sektörü bunların zaten başını çekiyor yani e, ve e, FMCC denen e, çok satış e, markaları veya üretim firmaları bunların başını çekiyor kullanmada neden çünkü hangi ürün satmalıyım hangi ürün satmamalıyım kime kredi vermeliyim kredi, kime kredi vermemeliyim veya bu krediyi ödeye ne zaman ödeyemeyecek bana Hı gibi. Ne zaman sıkışacak filan. Ne zaman sıkışacak. Biz onu öngörüyoruz. Diyoruz ki iki ay sonra bu kişi ödeyemeyecek. Dikkatli oluyoruz. diyoruz. İki ay boyunca takibi alıyorlar o kişiyi. Örnek Hı -hı. veriyorum. Tabii Hı -hı. bu çok basit algoritmalar. Bu bahsettiğimiz algoritmalarla bizim bu uğraştığımız algoritmalar çok e, basite kaçıyor tabi. Ama Hı -hı. değerli tabii ki. Finans çünkü para üretiyor. Hı -hı. E, veya satış. Hangi ürünü hangi rafa koyarsam daha çok satar. Hangi ürünü e, hangi sepete koyarsam birlikte giderse daha benim için karlı olur. Gibi şeyler zaten onlardır, yıllardır kullanılıyor. Ee, hatta e, Amerika'da bu işin e, hukuk alanında da kullanıldığını biliyoruz. Yani e, herhangi bir ceza hukukunda hakim karar vermeden önce yapay zeka ile danışıyor. Yani 15-20 yıldır var bu. Yani bugün Hı -hı. Bu, tabii bugün olmadığınız. E, yani 10 yıldır, 15 yıldır e, hukuk veya işte ceza hukukunda veya işte herhangi bir e, davacıda emsal kararlar tabii araştırması bu kişi gibi. bir daha e, bu suçu işler mi diye soruyorsun ve sana yüzde veriyor yüzde yetmiş sekiz oranında işleyecek diyor <gülüyor> ama orada tabii bayes dediğimiz e, ırkçılık yapıyor mesela yapay zeka peki sen bu yapay zeka ile iz... teknisyen diyeyim ben onu bilimci demin mi teknisyen diyeyim yani bir, bilgisayarın başında herhalde değil mi tabi ...yani üç boyutlu bir şey değil. Tabii. Yani bir bilgisayar... E, ...bir yaratığı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü canlı bir şeyden sanki konuşuyoruz değil mi? Gibi. Evet. Ve, ve yani yapaydan e, canlıya doğru bir süreç gidiyor. Çünkü öyle tarif ettin. Yarın öbür gün tehdit olma hali böyle. Kendi kararlarını vermeye başlayacak herhalde. Tabii ki. Senin öğrettiğin, girdiğin veriler üzerinden ha bu... ...ya bu iktidar meselesinde... ...biraz hayat var galiba... ...ben şu iktidar işlerine dünyada... ...bir el atayım <gülüyor> diye tabii, tabii. kararlar <gülüyor> verebilir. <gülüyor> ee, peki mesela... E, ...hangi sektörler diye sordum. Bir, bir sektörden daha bahsedebilirim. Tabii. Mesela sinema sektörü... ...şimdi e, müzik sektörüne girdi. E, nasıl girdi? Artık Spotify... ...bir e, şarkının... ...gerçek mi yoksa yapay zeka... ...tarafından mı yapıldığını çözmek için bir algoritma geliştirmeye çalışıyor. Hmm. Ki yayıncılar yapay zeka ile yayınlanmış şarkı yayınlayıp satmasınlar Spotify'a. Yapay zekanın telif hakkı olacak mı mesela yaptığı şarkının? <gülüyor> <gülüyor> tabii. <gülüyor> o da büyük sorun. <gülüyor> evet. Yani. Sonuç olarak yapay zeka bir sanat üretiyorsa e, onun bir telif hakkı olması. Kime ait olacak mesela telif hakkı? E, tabii. Tabii yani orada sorun da şu yani birçok kişiye benzeyerek üretiyor bir de. Hmm. Yani bana Elvis Presley gibi şarkı yap diyorsun. İki buçuk dakika sürsün. İçinde aşk olmasın diyorsun. Sana şarkı yapıyor. <gülüyor> Ve Elvis Presley söylüyor şarkıyı. <gülüyor> Sözleri de ona benziyor. Şimdi bunu nasıl telifleyeceğiz? İşte ben de onu soruyorum evet, Ben de mı? bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E başka sinema sektörü demiştin. Tabii sinema sektöründe daha başlamadı ama yani benim öngörüm şu. Burada biraz ee, şey yapıyorum ee, öngörüm şu yakında biz açıp televizyonda herhangi bir uygulamadan şu an e, uygulamadan film izliyoruz değil mi Hı -hı. veya dizi izliyoruz şu olacak diyeceğiz ki bana işte Clint Eastwood'la e, Elvis Presley'in oynadığı 70'lerde geçen ama e, futuristik bir 90 dakikalık film çek e, bir de birkaç tane fragmanın yayınına bakalım sevecek miyim evet ama bu bu çok eski bir şey ama bu yeni değil yani e, hayatını kaybetmiş bu dünyadan göç etmiş e, sanatçıların eski görüntülerinden yola çıkıp onları yeniden bir filmde oynatmak mümkün değil. Tabii ama bu senaryoda da yazacak <gülüyor> oynatacak da ve istediğin uzunlukta istediğin konuda <gülüyor> fragmanını izleyip beğeneceksin ve eğer izlemek istiyorsan Clint Eastwood için iki buçuk dolar. <gülüyor> Elvis Presley için bir buçuk dolar ödeyeceksin ekstra. <gülüyor> Peki ve o zaman bu bana şunu da getirecek mi mesela ben şu anda sinemalı yapılan e, sinema tarzını işte beğenmiyorum. Ah ben yapacağım dediğim zaman <gülüyor> yapayız herkik gel bakayım buraya dedim. <gülüyor> Tabii <gülüyor> bana şöyle şöyle şöyle bir film yap dediğim zaman mesela bunu 3-5 saniye içinde mi yapacak çok yoksa iyi. bana bir hafta zaman ver diyecek. <gülüyor> <gülüyor> o biraz bilgisayarın tabii kuvvetiyle de alakalı ama. E, Cloud'da çalıştığı için Cloud'daki makineler çok kuvvetler. Ve birkaç saniye içerisinde muhtemelen cevap verecektir. veya yani birkaç dakika diyeyim cevap verecektir. Ve gerçekten kafanda oluşturduğun imaj neyse, senaryo neyse, hikaye neyse, duygu neyse. Onu verdirebileceğim bir yapay zeka ürünü film oluşturabileceksin istediğin sürede. ...istersen onun backstage'ini bile oluşturabileceksin. E peki bu Spotify'ın yaptığı... ...yani demek ki... ...yapay zekanın... E, ...olumsuz e, şeylerine karşı... ...yine bir yapay zeka... ...onun e, fake olup olmadığını... Aynen öyle. A, yapay bulacak. zeka savaşları. Evet yapay zeka savaşları aynen öyle. Yani bir gün dünya artık yapay zekalar... hani sürekli bir hastalığa karşı bir ilaç çözüm bulma tedavi bulma gibi bir sürece mi gireceğiz tabi <gülüyor> yapay zekadan nasıl yapay zekayla kurtuluruz Hı. E, peki mesela bu, e, bunu peki olumlu kullanım alanlarını dedikodusunu, ya, dedikodusunu yaptık yaptık. E, mesela gelmeden önce biraz baktım araştırdım e, Yeni Zelanda mesela çok Yeni Zelanda yelken ekibi çok ciddi kullanmışlar ...2.020, 2.019'dan itibaren... Ee, ...onlar bir... Amerika Kupası'nda. Evet Amerika Kupası'nda. Belki bilmiyorum konusu geçmiştir. Yok biliyorum ama hatta... E, ...o da bir tartışma... yerken dünyasından ...bütün dünyada yani... ...bilgisayar böyle... ...kullanılmalı mı? Kullanılmamalı mı? Çünkü artık o... ...kısa süren... E, ...Çamandıra... ...yarışlarında bile uydudan alınan bilgilerle tekne yönetiliyor. Ben kendi adıma bunu çok fair bulmuyorum. Yani çünkü bir yerken yarışının heyecanını zedeliyor gibi geliyor bana. Yani çünkü yarış yaptığın hatalarla birlikte güzel. Yani bayağı hani bir havada hatta ben düşük havaları çok seviyorum. Yani yandaki 50 metre ilerindeki bir teknenin sana göre rüzgarı daha iyi okuduğu için ya da önündeki rüzgarı daha iyi okuduğu için teknesini de oraya doğru e, seyir yaptırdığı için böyle seni geçmeye başlıyor. Sen de homur homur arkasından kafak taşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işin keyifli yanı bu. Ee, şeyde de öyle. Mesela tekne tasarımında da öyle. Çok modern bir tekne. Hava esiyorsa geçme şansın yok. Ama düşük havada senin o 86 yapımı teknenle bile modern bir tekniği geçme şansım var. Çünkü sen rüzgarı doğru okuyorsun. İşte açıkta kalmıyorsun, kıyıya giriyorsun. İşte civarnaları hesaplıyorsun. Akıntıları hesaplıyorsun ve geçiyorsun. Şimdi bu zedeleniyor bence bilgisayara bağlı olarak şey yapmak. Ama <gülüyor> mesela bir taraftan da şey var. Bu foilları biliyorsun. Teknenin 3 tane 4 tane ayak üzerinde Orada da teknoloji var. Orada hep bana heyecan veriyor. Çünkü yani 12 lat rüzgarda nereden 46 hızla gidiyorsun? Evet. <gülüyor> Şeye aykırı. <gülüyor> ee, Dolayısıyla şey e, yani işte o anlattığın e, Zelanda meselesi ama bir tartışma. iki ucu da açık. Kesinlikle. Ben e, bunun <gülüyor> örneğini şöyle verebilirim. Mesela e, F1'de de bu olmuş. Yani Formula 1'de e, teknoloji o kadar gelişmiş ki e, Renault gibi Yenilmez bir hale gelmiş. Çünkü arabayı savuramıyorsun. Araba yere yapışıyor. E, gaza ne kadar basarsan bas. Patinaj çekmiyor. Yavaşlarken bir şey olmuyor. Dönerken arabayı istediği yere savurabiliyor. O teknolojiyi yarış esnasında kullanmak şu an yasak. Hiçbir şekilde Formula 1'deki e, araçlarda... Şu anki teknoloji bilmiyorum gerçi ama... 5 yıl önce okumuştum bu makaleyi. E, herhangi bir Formula aracındaki e, teknolojik aksamlar... En düşük bütçeli bir binek otomobilden daha az elektronik aksam taşıyor. Yani Formula 1 aslında şu an daha çok mekanik bir araç. Hı -hı. Dolayısıyla aslında araçtan çıkartıyorlar. Çünkü çok fazla e, insan bağımsız hale geliyor Formula 1 yarışları bu Hı -hı. sefer. De çünkü insan kim oturursa ben de otursam ben de süreceğim. 3 saate katlanabilirsem tabii. Platyum pilot. Ön evet, Piyat önemini, önemini kaybediyor. Ama burada şu var. Şunu engellemeyi o. Engellemediler. Ee, Formül 1 aracını tasarlarken... ...yapay hmm. zekayı kullanabilirsin. Teknolojiyi sonuna kadar kullan tabii ki. Hmm. Yani... E, ...ikisi arasında böyle bir fark var. Yani insan faktörünü yakalamak istiyorsak... ...yarış esnasına dokunmamamız lazım. Dediğin o faktörler. Hmm. E, ee, bir şey var. Bir, bilmem bilir misin? <gülüyor> hani Demin dedi ya ...geçilemiyor mümkün değil diye... ...bazı yarış atları vardır... efsane ...ve o at artık kimse geçemiyor... ...çünkü o olağanüstü... E, ...müthiş bir at... ...penaltı sistemi var... Hı. ...eşitliği kurmak üzere... ...ata yük koyuyorlar... ...yani <gülüyor> bir 30 kilo daha yüklüyorlar ki... Ya, <gülüyor> diye, diye, ...diğer atlar... ...en azından beraber koşabilsinler diye... ...şimdi böyle bir... ...bu adil mi mesela onu düşünmek lazım... <gülüyor> ee, Vallahi seyirci açısından adil. Çünkü <gülüyor> ben eğlenmek istiyorum. <gülüyor> yani, birinci niye evet. <gülüyor> ya, yani, yarışım, yani Birincisi belli bir şey. Niye seyredeceksin ki? Tabii. Öyle değil mi? Yani bence bana böyle geliyor. Ama ata eşit. Bir, ata yazık değil mi? Yazık tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> 30 kilo fazla niye taşısın? Niye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya da işte orada bir, bir yapay zeka gibi bir şey. Mesela ata şöyle bir akıl belki yüklemek gerekir ya da <gülüyor> arabaya ya bunu, ben bunları hep, hep geçersen bunlar <gülüyor> bana 30 kilo yükleyecekler ben bir az geçeyim bu, bu, bu az geçeyim <gülüyor> bu, yarış <geçmeyi gülüyor> bu yarış geçmeyeyim bari <gülüyor> peki evet eee gene altı oklu yapıyoruz bu hafta açık denizi e, ben şey sormuştum ve yapay zekada oradan getirdim tekne almak akıl işimi diye, diye. Bir şeyler işaret ediyorlar camın arkasından. Yapay zeka, insan zekasını geliştirebilir mi? Bu soru seyirciden mi geldi? Evet. <gülüyor> i̇nsan zekasını geliştirebilir mi? Ah şöyle geliştirebilir muhtemelen. E, zekayı geliştiremeyebilir ama performansını arttırabilir. İlaç sektörüyle. Yani Tabii. vitamin vesaire filan. Yani bu ama bu zaten yapılıyor. Bunun, için, bunun için yapay zeka ihtiyaç yok. Yani, yani var, performans, per var. performans arttırıcı e, ilaçlar var. Hatta doping var bazılarının kullanılması yasak vesaire filan. Yani... E, Yapay zeka şu an her yerde yani sadece bu çok ileri teknolojilerde düşünmemek lazım. Mesela şeyler satılıyor sürekli kandaki oksijen değerini ölçen küçük cihazlar takılıyor. Takıyorsunuz kolunuza e application'dan sürekli size diyor ki işte şu an yediğin biraz arttırdı dikkat Hı -hı. et az da iç. Yani şu içtiğini içiyorsan içme artık onu bırak yarıda bırak diyor. Hı -hı. Orada yapay zeka çalışıyor seni sürekli takip ediyor. Hı -hı. Ve bunu yaparken de işte eğer böyleyse böyle böyleyse böyle yap değil sadece seni öğreniyor. ...seni tanıyor... Ee, ...sana kişilik oluşturuyor... ...yani sana dair bir kişilik oluşturuyor yapay zeka... ...ve sonra diyor ki... ...sen bunu yedikten sonra genelde bunu yiyordun... ...o yüzden şimdi bunu yemeye de şunu ye... Hmm. ...diye sana karşı çalışıyor... ...dolayısıyla Te bu senin zekanı da geliştirebilir... E, tabii, e, yani ...benim zekam artık gelişmesin... ...ben çok sağlıyorum... San, san, <gülüyor> ...bana, bana zekam fazla geliyor... ...yeter... <gülüyor> ...ama mesela şey eğlenceli tabii böyle şey konuşmak e tabii ilişkilere iyi gelebilir yani sen demin gıda örneğini verdin ya kıza biraz daha iyi davran Şimdi <gülüyor> şu an kendisini kötü hissediyor dün çiçek almıştın hoşuna gitti bugün bir tane daha al, sonra üç gün alma ki unutsun her gün alırsan ...sıradan bir hale gelir. Gizli bir Bilen terapist iki, gibi. Evet, <gülüyor> şu, Kulağına fısıldıyor. Omuzunda bir tane koç. Yapay zeka koç. Ya şimdi sen böyle söylediğince <gülüyor> tam tersini de düşünmeye başladım. Ayrılmak için de yapmam lazım. <gülüyor> Çiçek alma. Çiçek alma. <gülüyor> Ama güzel bir evlilik terapisi olabilir tabii ki. Sol tarafından sana fısıldayıp sürekli. Hı. Bak şu an kendisini... Onun çünkü kaç tarafını ne hissettiğini de biliyor. Peki e, istersen bilmiyorum ya, hazırda müziğimiz var mı el kaldırsınlar bakayım e, var mı İ iki dakika mı ve istiyorsun iki bir, tamam bir şey yapalım e, müzik arası verelim e, şeyi fark ettim ki e, lafımız bitmek üzere dolayısıyla bir müzik arası verelim çünkü sen konuşacağımız çok şey var demiştin bir soluklanıp nasıl devam edeceğiz ona karar verelim Olur. Ee, bilmiyorum Berhem müzik girebiliyor muyuz bakayım hazır mı girdik mi Aa, girmedik gireceğiz peki şimdi bak yapay zeka konuşuyor <gülüyor> <Gerçekten gülüyor> top, top top top döndürüyorum <gülüyor> <gülüyor> girdik mi evet bir müzik arası verdik bu hafta açık denizi ganimal tokla başlıyoruz ki dün bir tekne satın almaya karar verdi. Nasıl netleştirdi. Dolayısıyla de ben de programa çağırdım. Tekne almak akıl işimi <gülüyor> diye girdik. <gülüyor> Şimdi böyle bir ilan edince arkadaşım çoğalacak. <gülüyor> <gülüyor> evet en iyi tekne arkadaşın tekneciler gelecekler evet. değil mi? Evet oradan da yapay zeka konuşuyoruz. İyi yanları, kötü yanları anlarını ben bilmiyorum. Bu konuda fazla bir fikrim yok ama muhtemel kullanım şeyleri insanların yaşadığı bir gezegende yaşadığımız için yapay zeka da kötü bir e, şey e, araca, ar dönüşebilir. araca dönüşebilir. Peki e, istersen e, bu yapay zeka ve robot ilişkisi de bana şey geliyor cazip evet. geliyor. İşte Asimov'un kitapları var orada hatta bir tanesinde şey vardı bir atlet o demin konuştuğumuz yarış atı yarış arabası hı hı. meselesi gibi o kadar mükemmel ki şey diye ya insan mı robot mu araştırılsın diye hı hı. yani yüzde yüz insan benzeri ama robot onun üzerine hikayeleri var ee, Ben doğrusu ben e, robotlar bu tür eee algoritmalardan daha fazla ilgi bir çekiyor. Gerçi onun içinde mutlaka o da kullanılarak Tabii yapılıyordur ki. ki. Ama mesela şey çok materel. Gördüğümüz robotlar köpekten öteye geçemediler. Ya at evet. ya köpek dört ayaklı. Yani orada mesela bu kadar yıl geçti. Beni şaşırtamadılar hala. Hala işte küçük hafif yaylanan, zıplayan işte becerikli robotları yapamadılar. Evet yani içerisinde bu e, şimdi ikisi, i̇nsan iki insan benzeri insan benzeri robot evet her hala uğraşıyoruz buna insan benzeri robot ama bu bu çok zor bir şey herhalde yani şu an sadece Japonya'da şu kullanıyor onu biliyorum e, yaşlılar için arkadaş robotlar tabi onlar insan benzeri değiller hani hmm. bir yerde oturuyorlar konuşuyorsun muhabbet ediyorsun senle muhabbet etmeye devam ediyor veya sana hizmet ediyor işte çayını getiriyor suyunu getiriyor vesaire ufak tefek işler yapıyor senin için ama yani robot gibi bir robot hmm. insan benzeri değil tabi tabii ama robot kollar çok gelişti. Onu tabii, şeyden o... biliyor. Yani hatta diyeyim, işte artık heykeltıraşlar işte şey robot kollar kullanıyorlar. Hatta CNC'nin çok gelişmiş şeyleri var. Bu üç boyutlu yazılımlar kopyalama yani 3D dediğimiz şey. Evet. O müthiş mesela. Yani orada işte hakikaten aklın ee, ve teknolojinin şeyi etkisi altında kalıyorsun yani uzaydaki bir aracın yedek parçasını e, onlara yollayıp da e, orada o parçanın e, imal edilebilecek olması çok çarpıcı doğrusu yani e, ya da ne bileyim işte hani Mars'tan neredeyse günlük yayın takip eder durumdayız ki o herhalde radyo dalgalarıdır onun içindeki şey sihir çünkü yanlış mı söylüyorum bilmiyorum herhalde radyo dalgalarıdır ışınlarda boş... da haberleşiyorlar ee, Mümkün görsel şeyi bulduklarında hı -hı. ama genelde radyo dalgalıyla haberleşiyor. bize orada tabi şey çok etkileyici zaman denen meselenin ne kadar eğlenceli ve etkileyici olacağı çıkıyor işte bilmem kaç milyon yıl öncesinin görüntüsü. Ne olabilir? Işık anca gelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani senin mesela şu anda dur, rahimdeki görüntülerin daha yeni ulaşıyorsan. Evet. Anne <gülüyor> <gülüyor> rahimden görüyorsan ki. Tabii aslında kaybolmuyor hiçbir şey değil mi? Öyle bir şey evet. var. Uzaya, kay, uzaya evet. gönderiyoruz. Orada bir yerde birileri görüyor yine. Öyle bir e, algımız var hepimizin. Şimdi bu radyo programı da hiçbir zaman kaybolmayacak uzaydan dinlenecek. Evet. Ben öyle duygusal bakıyorum biraz. <gülüyor> Valla şey tabii söz uçar yazı kalır diye bir laf var biliyorsun ama kalıyor. Söz de kalıyor. Söz de kalıyor. açık arşivler şimdi zaten var Me mebzl miktarda şeyimiz zaman zaman da ben kendi adıma açık denizli arşivine. ...geri dönmeyi çok seviyorum yani... ...geçmişine gitmeyi ya yani ...şey de iyi geliyor bana yani... ...15 sene önce... ...14 sene önce yaptığım bir programı... ...şimdi yeniden dinlemek... ...çünkü o kadar yabancılaşmışım ki... ...unutmuşum daha doğrusu yani... ...ne sormuşum... ...ne konuşmuşuz diye... ...e çok değerli tabii yani... ...iyi bir arşiv oluşuyor. Bak, i̇nsan kendisini <gülüyor> unuturken... ...yapay zekanın ne yaptığını anlaması ne kadar zor düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> Peki... ...biraz da işin şeyini konuşalım... ...sen de hakimsin meseleye. Bu adam... ...o bilim adamı ismini bulamadık... ...ben artık yapay zekayla uğraşmayacağım... <gülüyor> <gülüyor> ...çünkü insanlık için iyi değil... ...deyip bıraktığı işi yasaklanmasını isteyenler var mı öyle bir hareket var Yasaklanmaktan mı? Yasaklanmaktan ziyade durdurulmasını isteyen bir e, imza kampanyası var. Yani birçok ünlü kişi de bunu imza alıyor. Diyor ki artık durdulsun. Yani bu kadar yeter. Daha da üstüne gitmeyin. Daha da araştırmayın. Daha da geliştirmeyin diyorlar. Hmm. Yani yapay zeka şimdi çünkü anlamamaya başladık ne yaptığını. Artık bilmiyoruz. Gerçekten doğru şey mi veriyor? Yanlış şey mi veriyor? Onu da anlamamaya başladık yani e, yanlış birisinin eline geçmesinden korkuyoruz ki açık kaynaklı bu örnek veriyorum ChatGPT'de bahsettiğimiz şey ChatGPT 4 yeni çıkan versiyonu açık kaynaklı herhangi birisi kendi bilgisayarına indirip kullanabiliyor bunu Hı -hı. ve internete erişim var şimdi kendi bilgisayarımda internete erişimi olan çok zeki bir varlık ve benim bütün bilgisayarımdaki her şeyi okuyabilir e, bana dair her şeyi yapabilir şimdi benim adama sosyal medyaya girip paylaşım yapabilir yani benim hayatımı yaşayabilir Şimdi Yanlış kişiler eline geçtiğinde Yanlış insanlar doğabilir hayatta Yani dünyadaki 8 milyar değil 18 milyar bir anda sosyal medya hesabı oluşabilir hmm. Olmayan fake hesaplar Olmayan fake e, Yaşam biçimleri Çünkü onlar da bir Düşünce tarzıymış gibi oluşturup Kendisini bir kişilik belleyip e, Tüm dünyayı yönlendirebilir Ki bunu her dilde yapıyor Geçen hmm. e, konuşuldu bu Google'da. E, örnek veriyorum. Google henüz Bangladeş dilini öğretmemiş. Yapay zekasını. Fakat birkaç Bangladeşli Bangladeş dilinde soru sorduğunda o dili öğrenmiş. Bangladeş dilini kendi, kendi. kendi kendine soruları öğrenmiş. Orada korkmaya başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz öğretmemiştik. Nereden biliyor Şimdi binlerce dil biliyor diyor. Yani kabile dillerini falan öğrenmiş. Peki şey çok mu hatta şimdi sanki birisinden konuşuyormuşuz gibi yani sanki bir kişi var isimde yapay zeka şurada bir yerde saklanıyor <gülüyor> ne, yapacağı <da> belli <gülüyor> ne yapacağı da belli değil <gülüyor> yasaklayalım bunu Yasak... <gülüyor> ee, nasıl yasaklanacak çok zor bence sistemden, mi, sistemden mi çıkartacaklar Yo, bence yasaklanamaz bir şey çünkü bu e, herhangi bir mikroçipi olan herkes bu programı yazabilir böyle yazılımlar geliştirebilir bu algoritmaları kullanabilir çünkü çok gelişiyor yani dinamikler çok hızlı. Yani Pandora'nın kutusu açıldı diyorsun. Açıldı. Artık geri dönüşü yok. <gülüyor> <Gerilmiş>. <gülüyor> <gülüyor> Bu tartışmayı hatırlarsan... ...sosyal medya için de yapıyorduk. Sosyal medya yasaklansın demiştik. Demiş miydik? De yani, ben dememiştim. Sen dememiştim. <gülüyor> Biz yasak karşıyız. <gülüyor> ama o zaman vardı böyle bir tartışma. Şimdi e, yapay zeka için yapıyoruz ama... ...sosyal medyasız yaşayamayız. Evet o doğru. Yani ama mesela o sosyal medya meselesi de tabi başka bir şey ya da internet başka bir şey onun yapay zekâli çok fazla ilgisi yok ama mesela bu kadar gelişmiş olması insanların davranışlarını değiştirdiğini görüyorsun yani işte dün e, senin ortağın Süleyman'ın o sevimli oğlu Yaman mesela bütün şey boyunca e, bilgisayarı ve telefonu elindeydi yani artık Telefonsuz ya da bilgisayarsız bir çocuğu hayal etmek mümkün değil. ...o zaman bir soru çıkıyor karşımıza... ...ya bunları nasıl yelkene çıkartacağız diye. ...yani <gülüyor> orada da başka bir... ...belki bunu da yapay leke... ...zekaya soralım... ...ya biz bu çocukları nasıl yeniden doğaya çıkartabiliriz... ...nasıl yeniden elleriyle... ...bir şeyi kesmeyi, biçmeyi, yapıştırmayı... ...bir maket yapmayı vesaire... ...nasıl <gülüyor> ikna edebiliriz diye... ...bir ikna yolu... <gülüyor> ...önermesini <gülüyor> isteyebiliriz... ...çünkü ben bunu gerçekten çok önemsiyorum... ...yani... E, ya yani kendisi işte adadan biliyorum mesela benim e, kızım mesela onunla ben şeyleri o, o yapardım. Gerçi o zaman telefon ve me bilgisayar mesesi bu kadar çocukların hayatına girmemişti. Yani adanın ilk bilgisayar mesesi mi hatırlamıyorum bile. Epey geçmiyor bir o zaman. E, bir kafeye falan gittiğimiz zaman işte gül tablası, şeker kaşık tabak, oyun kurma oyun yaratma oynardık. Çok da eğlenirdik. Hala da anlatıyor zaman zaman. Ee, dolayısıyla mesela bu e, konuştuğumuz meselenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan evet yani bilgisayarsız... Yani benim geçenlerde hem bilgisayarım hem telefonum yok oldu dört gün. Kabus gibiydi. <gülüyor> ben <gülüyor> <b> <gülüyor> radyo programını bile yapamadım. Harciden <gülüyor> çalmak zorunda kaldım. Ee, dolayısıyla yani... Gene buradan yasaklara getirelim istersen... ...yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı... ...sen geç kaldı diyorsun... ...ama en azından... ...yasak değil belki ama... ...önlem, pasivize... ...pasivize etmek mümkün olabilir... Yani ...bence yönetmelikleri... ...oluşması gerekecek... ...yani kanunları gelecek ...şimdi nasıl sosyal medya kanunlarımız varsa... ...yapay zeka kanunları, etik yazılımlar... ...etik veya doğru... ...yapay zeka nasıl olur... ...yapay zekayı kullanan kişi... ...hangi sorulara cevap alabilmeli? Çünkü... ...yapay zekayı kullanmadan yaşamayacağız. Bir kere bu bir gerçek. Bu önümüzdeki beş yıl içerisinde... ...zaten şu an 2023... ...Eyay yılı diye geçiyor. 2023 artık herkesin... ...Eyay kullandığı yıl diye geçiyor. Eyay zamanına geçtik. Artık dönemlerde... ...daha hızlı atlar oldu. İşte biliş, sanayi devrimi, işte bilişim devrimi... ...vesaire. Şimdi yapay zeka devrimini... ...yaşıyoruz. ...çok daha hızlı gelişecek, belki farklı şeyler gelişecek... ...bilmiyorum ama... ...yapay zekasız... ...bir anımız olmayacak beş yıl sonra... ...ve bu... E, ...bizim için güzel, keyifli bir şey olacak... ...ne zaman olacak? Doğru yönlendirebilirsek... ...doğru kuralları koyarsak... ...doğru sorulara, doğru cevaplar... ...aldırdığımızı... ...denetlediğimiz an... E, ...yapay zeka bizim için inanılmaz... eğlenceli ve... E, ...bize vakit kazandıran, para kazandıran... ...keyif kazandıran bir şey haline gelecek... ...bence... Yani e, valla bir sürü şey konuştuk yani evet şey diyorsun işte kötü birinin eline geçerse yani kötü kötü birileri hep olacak. Tabii. Dolayısıyla hep <gülüyor> bunu yapmaya çalışacaklar yani dolandırıcılık dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. Yalan söylemek. Yalan söylemek evet. Yalan söylemeyi durduramazsın bunun ama kanunu var yalan söylemek yanlıştır. Yalan söylersen mahkemede e, ya da, ceza alırsın. Ya, ya da işte eğitimde var ki çocuğum yalan söylemesin. Evet, mesela Başka, o da ceza alır. Baş, başkasının <gülüyor> hakkını yeme filan gibi. O da bir tür ceza demektir. Peki sanıyorum e, Ghanim e, üç dakikamız filan var. iki buçuk üç dakika civarında. E, var mı? En son geldiğini tekneyle bağlayalım. Tamam. Hani şu akıl işi mi diye soru <gülüyor> soruyla baş. Öyle de paylaştı Facebook'ta ve Instagram'da. Öyle midir? Evet. <gülüyor> akıl işi değil. Şimdi söyleyeyim o zaman. vallahi <gülüyor> ben mesela iyi yaptığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. çünkü bir tekne aslında tıpkı bir dostun gibi bir işte sevgilin gibi filan hayatına giriyor ki hala bora bora birden Evet. bahsederken gözlerim ışıldıyor Kesinlikle. çok heyecanlı Ç çocukluk arkadaşından <gülüyor> bahseder gibi evet. bir tekne hele de emek harcarsan üzerinde o baş tekne olmaktan çıkıyor bir mal olmaktan çıkıyor hani o sahip olmadan çıkıyor işte birlikte fırtınaları paylaştığın havasızlığı paylaştığın aşkları paylaştığın bilendiğinizi doğayı paylaştığım bir dost haline dönüşüyor ve önemli bir yeri oluyor insan hayatında benim öyle oldu hep dolayısıyla sana hayırlı olsun bir şey söyledin ama tekrar sorayım yarışlara katılacak mısın? istiyoruz İstiyorsun. yani belki bir şirketten yarış ekibi kurup ya en son onu sorayım aklımdan da geçiyordu ...yelken yapmak... ...bir şirket elemanlığı... ...ya da elemanlarının işine yarıyor mu? Bir sonuç alıyor musunuz? Yani onlar bir ekip... ...olabiliyorlar mı? O, eki, o ekip... ...kendi iş yerinde... ...profesyonel performansını yükseltebiliyor mu? Bence kesinlikle etkiliyor. Yani e, özellikle bizim için... E, ...aslında... ...çok değerli bir kıymetli bir şey. Çünkü... E, ...birlikte yaptığımız... E, ...dış aktiviteler özellikle... ...hele ki denizde olduğumuz zaman... E, ...farklı bir paylaşım oluyor. Yani Hı -hı. bunun geri dönüşü herkes tarafından çok olumlu oldu. Yani şirket içerisinde çok olumlu oldu. Ki biz e, hepimiz arkadaş gibiyiz. Ki ekip danışman olduğumuzdan dolayı da çok sosyal bir ekibiz. Hı -hı. E, böyle bir etkinliğin olması hala da şimdi gündemde bize soruyor. Ne zaman bir daha açılacağız? Ne zaman Hı -hı. çıkacağız? Şimdi bu radyo <gülüyor> programı vasıtasıyla da <gülüyor> duyurmuş olduk. <gülüyor> Yarın hemen mesajlar yağar bana. <gülüyor> e, peki... Ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Çok teşekkür ederim. Ee, vatana milleti hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar aldım. <Tamam. gülüyor> Peki Gönümalı Toglu ok yaptık bu hafta Açık Denizi. Bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.